Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Uygar Özessin. Günaydın, vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Açık Radyo programcılarından Zeki Yemez tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi 3. Köprü, Kanal İstanbul ve 3. Havaalanı projelerinin durdurulması. Gezegenimizin kuş göç yolları ve göçmen kuşları tehdit altındadır. İstanbul'da planlanan 3. Köprü ve 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi mega projeler, kuzey ormanlarını ve dolayısıyla göçmen kuşların Avrupa'dan Afrika'ya uzanan göç yollarını tehdit ediyor. Her yıl ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde yüz binlerce göçmen kuş İstanbul'un üzerinden göç ediyor. İstanbul Boğazı, Avrupa ve Afrika'daki göç güzergahları arasında en önemlilerinden biri. Özellikle Kartal Şahin Delice ve leyleklerin geçtiği boğaz, birçok kuş gözlemcisine ve bilim insanını buluşturuyor. İstanbul'un göç yolları üzerindeki kuzey ormanları içerisinde yer alan 5500 hektar genişliğindeki Belgrad ormanları başlı başına büyük bir biyolojik çeşitliğe sahip. Toplam 402 bitki türü, 42 tür gündüz kelebeği, 146 kuş türü, yaklaşık 22 memeli türü çeşitli kurbağalar ve sürüngenler, hatta 100 hektarlık bir koruma ve üretme sahasında sayıları arttırılmış geyikler de burada yaşıyor. İstanbul'da planlanan 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi mega projeler, çevresel etki raporları yani ÇED'ler hazırlanmadan ve hazırlanan raporlara ve uzmanlarca yapılan uyarılara uyulmadan gerçekleştiriliyor. İstanbul'u, kuzeyindeki doğal alanları ve Afrika ve Avrupa'nın göçmen kuşlarını tehdit eden 3. Köprü ve 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul projeleri bir an önce durdurulmalıdır. Dünyanın ve Türkiye'nin duyarlı insanlarını kampanyamızı desteklemeye, gezegene ve üzerindeki ormanlara, kuşlarına ve tüm canlılarına sahip çıkmaya ve yetkilileri göreve davet ediyoruz diyerek gerekçelerini ve talebini dile getiriyor Zeki Orman ve Etrafındaki Faydalı İşler Programı'nın da programcısı, yapımcısı.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 Mustafa diyor ki, maalesef başta tüpraş olmak üzere birçok sanayi kuruluşu bu gölden hoyratça ve yamyamca su çekmekte ve göle büyük zarar vermektedir. Bu gölün kuruması bölge için başlı başına bir felakettir diyerek uyarıyor ve önlemlerin alınması için çağrıda bulunuyor. Sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir başka kampanya var. Deniz Perçin tarafından başlatılmış talebi ise Çanakkale-Karabiga köyünde termik santral kurulmaması.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 Eski Orman Mühendisleri Odası Başkanı Salih Sönmez ışık ise kentte termik santral sayısının 3'e çıktığını anımsatarak, santrallerden çıkan zehirli gazlar nedeniyle 1980'lerde Muğla'da yaşanan toplu ağaç ölümleri yakın gelecekte Kaz Dağları'nda da görülecek uyarısında bulundu. Ve bu şekilde açıklamış deniz kampanyasına bakalım bu termik santralin önüne geçebilecek mi Çanakkale'liler. Çanakkale'liler Çan ve Karabigan'ın Kemerköy'ünde açılan iki termik santralin ardından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 Protestolara sahne oldu. Jandarmanın robokoplarla önlem aldığı bölgede gerginlik artınca toplantı erken bitirildi diyerek hukuki süreçle ilgili bilgi de veriyor Deniz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden eski orman mühendisleri başkanı Salih Sönmez Işık, yeni termik santralin 1200 megawatt gücünde büyük bir tesis olduğuna dikkat çekerek termik santralin ağaçlandırma ve araştırma bölgesinde ve Marmara Denizi kıyısında kurulmasını eleştirdiğini ekliyor. Salih Sönmez Işık özetle şunları söylemiş.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 Deniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden yaptığı bu alıntının duyurusuyla noktalıyor kampanyasını. Bakalım yakın zamanda hedeflendiği gibi gözler Çanakkale'ye çevrilecek mi? Karabiga termik santralden kurtulacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Sıradaki haberimiz İstanbul Bahçeli Evler'den geliyor. Bahçeli Evler hayvan barınağında yaşanan ölümlere ve kötü şartlara dikkat çeken kampanya bir an önce koşulların düzenlenmesini talep ediyor. Her canlının yaşama hakkı vardır. Hiçbir şekilde yeterli bakımın olmadığı, hastalıktan dolayı ölme riskinin olduğu, yeterli beslenmenin olmadığı bir yerde canlılar kapalı tutularak yaşamlarını devam ettirmekten alıkonulamaz. Barınağın durumu derhal iyileştirilmeli, hayvanlara özellikle de küçük yavrulara uygun yiyecek verilmeli, orada ölüme terk edilen hayvanların tedavisi acilen gerçekleşmelidir. Ne olur bu canlara sırtınızı dönmeyin. Onlara ölüme terk etmeyin. Bir imza ile de siz destek verin. Onların kurtarıcısı olun." diyerek çağrıda bulunuyor kampanya sahibi. Son kampanya haberimize geldik. Burada Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelik başlatılan kampanya psikologlara özel meslek yasası çıkarılmasını talep ediyor. Berker Gonca Başlattığı imza kampanyasında psikologların bir meslek yasası yok diyor. İnsanlar bir sertifika ile psikolog olabiliyorlar. İnsan sağlığı bu kadar ucuz, insan emeği bu kadar hiçe sayılmamalı. Psikoloji mezunlarının 4 yıl boyunca aldığı bunca eğitim boşa mı? Gösterdiği bütün çabalar boşa mı? Birçok alandan insan aldıkları bir sertifika ile kendilerini psikolog ilan ediyor ve psikologların iş alanına müdahale ediyor. Üniversite bitirenler psikolog olamazken sosyoloji mezunları hatta hemşehriler bir sertifika ile psikolog olabiliyorlar. Bu hem psikoloji mezunlarına büyük haksızlık hem de halkın ruh sağlığı açısından büyük bir tehlikedir diyerek alınması gereken önlemlere ve çözümlere işaret ediyor Berker. Bahsettiğimiz kampanyaları ve daha fazlasını Change.org sitesinde bulabilir, desteklemek istediklerinize imza atabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun, esen kalın.